Ağzım Allah'tan من Rajiim. Bismillah, el الله الرحمن rahim Alhamdulillah, Rabbil Alemin. العالمين Salatî ve Atem Tesselim. Âla Aşrâfî Murselin ve Âla Alehi ve Aşhab Yijmâgin. Allahumma, öğlemlerimizi öğren ve öğrenmemiz için öğretilmişlerimizi öğren. Hakla hak ve hakla hakla hakla hakla hakla hakla hakla hakla hakla hakla hakla hakla hakla hakla hakla hakla hakla hakla hakla hakla hakla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı deyince ilk akla gelen onun muallimlik özelliği. Öncelikle ben şunu söyleyeyim, Türkçe olarak ahlak dediğimiz zaman biz ahlaksız, edepsiz, bunun karşılığını anlarız. Ahlak, tabiat ve huyun dışa yansımasıdır. Yani Türkçe'ye nasıl tercüme edeceğimi ben bilmiyorum. Ama bir kişinin mesela yavaş yavaş oturması, yavaş yavaş kalkması Arapça'ya göre onun ahlakıdır. Hızlı hızlı yemek yemesi mesela onun ahlakıdır. Tebessüm eden bir yüz ifadesi onun ahlakıdır. Çok hızlı hızlı konuşması, acele acele, acele acele konuşması onun ahlakıdır. Yani biz Türkçe'de ahlak dediğimiz zaman genelde huy mu, karakter mi? Ahlak denince bu anlaşılır ama Arapça'da öyle değil yani. Arapça'da veya ahlak diye edep veya ahlak ifadesi geçtiği zaman mesela öğretmenin edebi, tavır ve davranışları demektir. Muallimin edebi dediğiniz zaman, öğrencinin muallim karşısındaki edebi dediğiniz zaman, öğrenci muallim karşısında tavır ve davranışlar nasıl olması gerekir? Bundan bahseder. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı dediğimiz zaman, yaratılış özellikleri, evet, yaratılış özellikleri böyle anlayalım inşallah. Bu derse devam ediyoruz. Hemen söyleyelim, muallimlik özelliği en önemli özelliğiydi. Diğer bütün Ahlaki esaslar buradan neşet ediyor idi, buradan başladık, özellikle bunu seçtik, rastgele değil. Yani böyle laf olsun diye değil, özellikle bunu seçtik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz zaman akla ilk gelen muallimdir, öğretmendir, bitti başka şey değil. La ilahe illallah öğretmek için gönderilmiş bir insandır. Şimdi sözü nereye getireceğiz? Bu kitap iki bölümden oluşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muallimlik yaparken nasıl muallimlik yapıyordu? Orada bayağı uzun maddeler var o maddelerden bazılarına değineceğiz. Birinci bölümde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genel olarak tavır ve davranışlarından bahsettik. Şimdi bir maddeden bahsedeceğiz. Buraya iyi dikkat edin. Bahsedeceğimiz konunun temeli şu. Allah subhanehu ve teala bana bir peygamber gönderdi değil mi? Bir peygamber gönderdi. Benim onu sevmem gerekiyor öyle değil mi? Sevmek vacip. Ha. Sevilmeyi gerekli, o gerektirecek bütün huyların onda olması lazım bu adalete ve hikmete aykırı olsun. Sevilmeyecek, nefret edilecek bir tip gönderip de haydi bu peygamber buna oyun dendiği zaman, ya biz bu adamı nasıl veracağız ki? desek kıyamet gününde mazeret sahibi oluruz. Allah subhanahu aleyhi ve kabul eder etmez o değil. Ama önemli olan Allah'ın kullara hiçbir mazeret bırakmaması. Hiçbir mazeret bırakmamak için Resul gönderiyor zaten. Hiçbir mazeret kalmasın diye Resul gönderiyor Allah subhanehu ve teala. Şimdi Allah subhanehu ve teala herhangi bir Resul göndermeseydi de <gülüyor> dilediğini cennete dilediğini cehenneme sokar. Yani bu Allah subhanehu ve teala için zor değildir. Allah subhanehu ve teala'nın hesap vereceği bir mercide yoktur. O alemlerin Rabbidir. E şimdi bize bir peygamber gönderdi. Bu peygamber öyle bir kişile, öyle bir ahlaka, öyle bir tavra sahip olmalı ki benim onu sevebileceğim bütün vasıflar onda olmalıdır. İşte İslam alimleri buradan yola çıkarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde neler vardı demişler. Bunu 70'e kadar çıkartan olmuş, 30'a kadar indiren olmuş. Biz hızlı bir şekilde 26 tanesini sayacağız. Biz bu maddelerin hızlı bir şekilde kaç tanesi sayacağız? 26 tanesini sayacağız. Bu uzun uzun anlatılmış. Mesela bu maddelere geçmeden önce mesela diyelim ki çok bayağı hareketlerde bulunan, yani baktığın zaman böyle sevilmeyen, e, lakayt davranışlarda bulunan, hiçbir ciddiyeti olmayan bir adam olsaydı bir peygamber, şimdi biz bunu nasıl neyle örnek alacağız öyle değil mi? Ya da böyle çok sinirli, devamlı bağıran, çağıran, kıran, döven, kızan öyle bir peygamber olsaydı bu yine hikmete e, muhalif olurdu. Ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olarak peşinden gidilmesi gereken en mükemmel kişi olmalıdır. Eğer sen bir kişiye peygamber dediysen Resul dediysen o itaat edilmesi gereken en mükemmel kişi olmalıdır. Sevilmesi gereken en mükemmel kişi olmalıdır. Özlenmesi gereken en mükemmel kişi olmalıdır. Mesela dinlenilmesi gereken en mükemmel kişi olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretmen ya, en büyük alimin o olması lazım. Ondan sonra ondan daha büyük alimin olmaması gerekir. Bunlar tamamen Risaletin tabiatında vardır. İşte alimler buradan yola çıkarak olması gereken bu. Allah Subhanehu Teala madem bize bir peygamber gönderdi, bu peygamberde en güzel muallimlik özellikleri olması lazım. En güzel ittiba özellikleri olması lazım. En güzel muhabbet özellikleri olması lazım. Peki bu özellikler nelerdir? Bunları tespit etmişler. Bu bir. İki. Burada iki noktaya önem vermişler. İki noktaya. Bir. Bu vasıfların tamamı bu kişide olmalı. İki. Bu vasıfların en mükemmeli bu kişide olmalı. Mesela Ahmet bin Hanbel'de de bu vasfların tepsi olabilir. Olabilir. Yani güler yüzü de Ahmet bin Hanbel'de güler yüzü olabilir. Yüzüne baktığın zaman içine huzur gelirdi. İmam Ebu Hanife de böyle olabilir. Yani bir kişide mükemmel bir örnekte olması gereken vasıfların tamamı İmam Şafii'de de olabilir. Ve biraz sonra sayacağımız şartların tamamına baktığınız zaman evet bu şartlar bizim içimizden birinde de olabilir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in farkı bu vasıfların kamil derecede onda olması. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne baktığın zaman sekinet ve vakar vardı dediğiniz zaman bu bende de var. Örnek veriyorum. Ama onda en mükemmel hali var. Oldu mu burası? O halde bir özetleyelim. Şuraya kadar anlattığımızı özetleyelim. Anlatacağımız konunun mukaddemesini yapıyoruz arkadaşlar. Allah subhanehu ve teala madem bir peygamber gönderdi. Bu peygamberde benim onu sevmem için bütün vasıfdan olması lazım sevilmeyecek birisi olmaması lazım. Benim ona tabi olmam için, benim ona ittiba etmem için, benim ona itaat etmem için, benim onu dinlemem için en mükemmel vasıfların onda olması lazım. Söylediği anlaşılmayan, ne dediği anlaşılmayan bir peygamber olsa, bir konuyu anlatıyor ama adamın ne dediği belli değil. E biz böyle bir peygambere nasıl tabi olacağız ki? Nasıl dinleyeceğiz? Nasıl ondan ilim öğreneceğiz? Öyle değil mi? Ha. İslam alimleri buradan yola çıkarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de olması, daha doğrusu bir rasulde olması gereken vasıflar bunlar. Bunu çıkarmışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın rasul olduğuna göre demek ki bu vasıflar onda var demişler. Ve bu vasfları yetmişe kadar, yüze kadar çıkartan delailun nübüvve veya buna benzer kitaplarda bu vasıflar uzun uzun zikredilmiş. Tabi bu vasıflar zikredildirken yani çok abartıya kaçıldığı da olmuş. Tabi bu abartı da normal. Yani ben yazsam o kadar sevsem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir tirmizi kadar sevsem de bir şemail yazsam ben de abartıya kaçabilirim. Burada kısa bir not, kısa bir not sevgi ve öfke insanı muhtedil olmaktan çıkartır. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir adamı sevginin en zirvesinde seviyorsun. Çok muhtedil olmasın onu anlattırken öyle değil mi? Yani siz sevdiğiniz insanı anlattırken Afif de olsa abartmıyor musunuz? Abartıyorsunuz. Abartıyoruz. Bu insan fıtratında var. E sevdiğimiz kişi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E İmam Terimiz'i sevmiş. Öyle çok sevmiş ki onun binlerce, on binlerce hadisini ezberlemiş. E şimdi bu sevginin karşısında onun şemailini yazarken ya çok abartılı ifadeler var. Çok normal. Çok normal. Yani başkaları liderlerini överken, liderlerin, liderlerinden bahsederken Beş para etmez liderler hakkında göğe çıkartıyorlar. İmam Tirmizi veya başka başka İmam Behaki gibi alimler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatırken muhtedil davranamamışlar. Bu cümledeki muhtedil davranamamış ifadesi bir eksiklik değil. Gayet normal bir şey. Sen de o kadar sevsen de öyle anlatırsın. Yüzünün parlaklığı anlatırken mesela gerçekten okuduğunuz zaman bu ifadeler abartılı diyorsunuz. Ama ben de diyorum ki bu yazarın kusuru değil. Yazarın çok sevmesi. Çünkü sevgi kişinin kendisini kaybettiği en temel huylardan bir tanesidir. Bir kişinin kendisini kaybetmesine sebep olan birçok huyu vardır. Bu huylardan bir tanesi sevgidir. Sevgi kalbe düştüğü zaman kişi aklını kaybeder. Aklını, aklını kaybetmiş değil. Mecnun demişler o yüzden ne demiş? Deli deli manasına. Mecnun demişler. Bunlar çok sevmişler. Yani bizim alimlerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok sevmiş. Yoksa 300 bin tane hadis ezberlenir mi? Ya? Adam bir şarkıcıyı seviyor, onun şarkılarını ezberliyor. 50 tane, 100 tane. 300 bin hadis niçin ezberlenir? 200 bin hadis, 600 bin hadis nasıl ezberlersin? Ya? Bunun tek bir sebep vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok sevmek. Aşırı sevmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar sevildiğinde e elbette 300, 300 bin hadiste ezberlersin. 500 bin hadiste. Hocam biz hadis okuyamıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmediğiniz için okumuyorsunuz. Sevmediğiniz derken yeterince sevmediğimiz için. Her biriniz akşam oluyor, sabah oluyor. Sevdiklerinizle beraber oturup onlarla bir meclis kurup sohbet etmek hoşunuza gidiyor değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çok sevsek onunla sohbet etmek çok hoşumuza gider. Otururuz gece gündüz Riyaz ı ezberleriz. Riyaz-ı Salihin okuruz. Riyaz-ı Salihin demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demek. Akşam eve gittin, Riyaz-ı Salihin'i açtın, okuyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Sen dinliyorsun demek. Bu sevgi ne kadar artarsa hadise, hadise yönelme o kadar artar. İnşallah Rabbim bu dersler vesilesiyle bizim kalbimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgimiz artırsın. Bu vesileyle onun hadislerine, onun siyerine, onun ahlakına ulaşmak, onun hadisleriyle amel etmek, onun ahlakıyla ahlaklanmak, onun edebiyle edeplenmek Allah bize nasip etsin kardeşler. Bugün en çok ihtiyacımız var. Bugün İslam ümmetinin en çok neye ihtiyacı var derseniz, gökten bir mucize mi gelsin, şu mu olsun, bu mu olsun, hayır. Birkaç yılında Muhammed Mustafa bir gelse gitse yeter. Hepimiz, herkesi düzeltir gider. Düzeltir yani. En büyük ihtiyaç onun varlığı onun kendisi. Peki kendisi yoksa hadisleri var, siyeri var, ahlakı var, edebi var. Onunla ilgili yazılmış binlerce, on binlerce, yüz binlerce cilt, kitap var. O kitaplardan onun edebini öğren. Canlı kanlı bir rasul koy önüne, onun peşinden git. Var mı onun? Onun bıraktığı yolda bir kapalılık var mı? Ben size öyle bir yol bıraktım ki diyor, gecesi gündüz gibidir. Gecesi gündüz gibidir. Yani gündüzün nasıl? Anladınız değil mi? Böyle bir yol bırakmış. O halde inşallah Rabbim bizi bu yola tabi olanlardan, bu yoldan gidenlerden eylesin. Evet. Mukaddemimizi bitirdik. Şimdi dört tane vasfı sayacağız. Bir, yaratılışının güzelliği. iki ahlakının güzelliği. Üç, sözlerinin güzelliği. Dört, davranışlarının güzelliği. Başka başka alimler bu dört maddeyi on madde yapmış, sekiz madde yapmış fark etmez. Biz, hatta yazar demiş, biz bundan bahsedecek olsak ciltlerce yazmamız gerekir ama Kitap özet olduğu için özetçe, özetle bahsedeceğiz demiş. Dört tane madde. Bu dört madde bir peygamberde mutlak olması lazım. Bunlardan biri eksik olursa o adamın peşinden gitmek mümkün olmaz. Birincisi nedir? Yaratılışının güzelliği. İkincisi nedir? Ahlakının güzelliği. Üçüncüsü nedir? Sözlerinin güzelliği. Dördüncüsü davranışlarının güzelliği. Tekrar sayıyoruz. Yaratılışının güzelliği. Mesela yüz, vücut. Ahlakının güzelliği. Sözlerinin güzelliği, davranışlarının güzelliği. Bu dört madde bir peygamberden mutlaka olması gerekiyor. Bu dört madde olmadan peygamberliğin, hikmeti kamil olmaz. O halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde bu dört madde var. Bu dört maddeden arkadaşlar yaratılışının güzelliğini dörde ayırıyoruz. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktığınız zaman size sekinet veren bir insandı. Mesela böyle aceleci değildi. Mesela böyle baktığınız zaman... Kendini yanında tedirgin hissetmezdiniz. Onun yanına oturduğunuz zaman, onun yanına oturduğunuz zaman, şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar. Olması gereken bu Rasul'de böyledir demeyin. Ben Rasul böyleydi diyeyim, siz olması gerekeni anlayın. Rasul'da olması gerekeni size anlayın. Sekine tehliydi, sekine tehli dediğimiz yanına oturduğunuz zaman sizi rahatsız edecek bir ortam oluşmaz. Onunla oturmayı istersiniz. Onunla ne kadar uzun süre oturursanız yüzündeki ifade, tavır ve davranışlarındaki ifade bir şeyi alırken, bir şeyi verirken, sana bakarken, otururken, dur kalkma derken, biraz otur derken genel hal itibariyle sekine tehliydi. Onun tavır ve davranışlarının hiç ama hiç rahatsız olmazdınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela heybetliydi. Heybetliydi. Ama bu heybetliliği Etrafındakiler rahatsız etmezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin heybetinden kafirler titrerken, korkarken ki Kisra'ya yazdığı mektupta böyledir. Ashab-ı kiram bu heybetten vakar ve gurur fark etmiştir. Ve bu heybet ashab-ı kiramı onun yanında otururken tedirgin etmemiştir. Birinci şey bu. Yar, dört madde yaratılışının güzelliği, ahlakının güzelliği, sözlerinin güzelliği, davranışlarının güzelliği. Dört madde. Yaratılış, ahlak, söz davranış. Yaratılış. Bir, sekine tehliydi. Yaratılışı dörde ayıracağız. Yaratılış özellikle de kaç ayırıyormuş? Dörde. Toplam kaç olacak? Yirmi altı olacak. Toplam yirmi altı. Hızlı bir şekilde bugün bitirelim inşallah bunu. Toplam yirmi altı olacak. Birincisi yaratılış özelliği. Birinci şık. A, B, C, D. Dörtten olacak. Bir, sekine tehliydi. İki, Yüzü tebessüm ehliydi. Yüzüne baktığınız zaman mesela bir karış suratlı adam değildi. Hepiniz bilirsiniz. Otururuz adamın yüzüne bakarsın, rahatsız edersiniz. Canı sıkkındır, öfkelidir, morali bozuktur. Onunla beraber olmak o an sana işkence gibi gelir. Ve sen onunla beraber olmak istemezsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık hayatında bir saniye bile kendisiyle beraber olunmayacak bir an olmamıştır. Tekrar ediyorum cümleyi. Çünkü bu da hikmet aykırıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık yaşantısında bir saniye bile onunla beraber olunmaktan hoşlanılmadığı bir an olmamıştır. Kafirler hoşlanmayabilir. Suç işlemişsin hoşlanmayabilirsin o durumdan. Ama suç işleyenler de hoşlanmıştır gerçi. Ha, şimdi baştaki bir cümleye gelelim. Bu vasıflar bende de olabilir, İmam Şafii'de de olabilir, sende de olabilir ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de kamil manada vardı. İşte bu son söylediğim cümleyi oradan çıkartıyoruz, kamil manadan çıkartıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber oturduğun zaman, onun yüzüne baktığın zaman saatlerce ama saatlerce kendisiyle oturabileceğin, onun yüzünü seyredebileceğin bir özelle sahipti. Üç, dört madde var. Birinci maddeyi dört madde de şey yapıyoruz. Hüsnü kabul görmek, kalpleri kendisine meyletmesi, insanların gönüllerini fethetmek, arkadaşlarının gönüllerine tam anlamıyla nüfuz etmek şeklinde bir sevginin oluşması. Şimdi bu hepimizde vardır arkadaşlar. Bir insanı görürsün, tanıştırsın, onu çok seversin. Ama herkesi çok seviyor muyuz? Hayır. Bazı arkadaşlarımızı gerçekten çok seversin, çok değer veririz. Bazı sevdiklerimiz vardır. Mesela geçmiş nedir? Hala unutamayız. Benim vardır öyle birkaç tane. Ya daha çok. Ben biraz e, ayran gönüllü olduğum için e, bir araya oturduğumuz zaman seviyoruz. Ama kimisinde normal. Yani sevmiyoruz demeyelim de sevgi veya sevgisizlik diye bir duygumuz olmayabiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kiminle oturursa, kiminle beraber olursa, kiminle bir teşrik-i mesaide bulunursa onun kalbine sevgi Resulullah'ın tavırları, davranışları kendisi, onu kendine meylettirmiş, bütünüyle onun kalbi sevgiyle dolmuştur. Bu da elzemdir, bu da gerekliliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor, beni sevmediğiniz sürece cennete giremezsiniz diyor. Beni annenden, babandan ve tüm sevdiklerinden daha çok seveceksin diyor. O halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde ne olması gerekiyor? Sevilmek için bütün vasıfların olması gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlarla bir araya geldiği zaman insanların kalplerine nüfuz edebilen bir yaratılış vasfına sahipti. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsüne gelelim. Bütün durumlarda iyi hale, iyi hal üzere sebat etmesi. Bütün durumlarda bu hal üzere sebat etmesi. Aslında buna değindik. Bu vasflar onda mükemmel, kamil bir manada vardı demek şu demek. Bu vasflara her an sahip. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatının sadece belli bir kısmında heybetli değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatının işte sabah 8 ile 10 arasında güler yüzlü tebessüm ehli değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşamları hüsnü kabul görür ama geceleri ona yaklaştığın zaman hiç yaklaşamazsın böyle değildi. Tamamında mesela zorluklar karşısında da böyleydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zorluklar karşısında ona baksan onun yanında yer almayı istersin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereket anında da onunla beraber olmayı istersin. Bazılarımız vardır. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımızdır. Çok sevdiğimiz hocamızdır. Çok sevdiğimiz büyüğümüzdür. Ama zorluk ve sıkıntı anında aman uzak duralım yaklaşmayalım. Öyle değil mi? Ben bana bakıyor mesela Arif. Tamam mı? Bende pekambelik özelliği yok. O yüzden ben böyle kusurluyum. Sıkıntı oldu mu dert oldu mu aman yaklaşmayalım. Herkes kaçışıyor. Tamam mı? Geçen Ses kayda atmış mı kardeşe? Cevap verememiş tamam mı? Hoca <gülüyor> galiba sinirli cevap vermeyin demiş tamam mı? Yok yani biz böyleyiz. Biz böyle kusurluyuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sinirli olduğunda da öfkeli olduğunda da sıkıntı anında da darlık anında da zorluk anında da kolaylık anında da bayramda da seyranda da cenazede de bu vasıfların tamamı onda vardı. Yani sen bayramda onun yanında olmayı, onunla oturmayı, onunla kalkmayı nasıl istiyorsan cenazede de isterdin. Sevinçliyken onunla beraber olmak, onun yanında olmak sana nasıl keyif veriyorsa öfkeliyken de sana keyif veriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu vasıfları oldu, oldu dört. O halde yaratılış özellikleri bunları artırmak mümkündür, bunları azaltmak da mümkündür, tek bir cümleyle söylemek de mümkündür ama biz kitapta olduğu haliyle devam ediyoruz. Belki bunların üzerine uzun bir araştırma yapılıp Risalet'in esasları ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kişilik olarak resulde olması gereken vasıflar ve Hazreti Muhammed diye bir çalışma yapılabilir. Çok da güzel bir çalışma yapılabilir. Yani bu bunların gerekçeleri sunulur. Mesela bir adam öfkeliyken Kıran, döken, insanları kıran, insanları üzen, kalp bir adam olsa bu adamdan peygamber olur mu? Olmaz. Öyle değil mi? Benim kalbimi kıran adamdan peygamber olmaz. Ben onu nasıl seveceğim kamil manada? Mesela böyle illetler, gerekçeler yazılarak bu gerekçelerle beraber çok güzel bir çalışma olabilir. Bizim tüm videolardaki bak şöyle bir çalışma mükemmel olur böyle bir çalışma mükemmel olarak toplayıp o çalışmaları yapsak tarihe mal olacak bir kütüphane hazırlarız da. Ne öyle hoca var ne öyle talebe. Öyle değil mi Hasan efendi? Evet. Allah Subhanahu ve Teala bizlere rahmet etsin. İslam alimleri bunu konuşmamış, yapmışlar. Bakmışlar böyle güzel bir konu var, tık yazmışlar. Konu dışı. Ateistlerin bizi cehaletle suçlaması üzerine çalışıyorum da biraz. Tamam mı? Yani kedinin aslana kafa tutması gibi bir şey. Şimdi yani. Kedinin de değil yani. Ya bizimkinler neler yazmışlar? Onları inceliyorum. Bildiklerim var. Şu an incelediklerim ve gördüklerim bildiklerim yanında beni dehşete düşürdü. Neler yazmışlar neler. Neler neler böyle anlatılmaz bir şey. Ve bunu ortaçağın karanlığında yazmışlar. Ortaçağın o karanlığında divit, mürekkeme batır yaz. Bir tane yazıyorsun. İkinci, üçüncü öğrenciye yazdırıyorsun. Yani 500 say yapmak istediğin zaman topluyorum 5 kişiyi. Herkes böyle köşeye geliyor. Düşünsene Emni Temel'in külliyatını ben alıyorum. Beş kişi yazıyorsunuz siz böyle. Tamam, onlar kütüphanelere koyuyor. Bir savaş olursa kaybolup gidiyor filan. Bu şartlarda ortaya koydukları ilim sünnet inkarcılığı, geleneksel İslam saldırılarının sebebi bu işte. Ben kesinlikle buna inanıyorum. Birileri sünnete saldırıyorsa, konudan dağıldık ama olsun. Birileri sünnete saldırıyorsa, birileri geleneksel İslam dediğimiz İslam'a saldırıyorsa bunun temeli bizim bu kültürle aramızı kesmek. Bizim bu kültüre devasa bir. Yani öyle büyük bir hazineye sahibiz ki. Şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar. Benim devasa bir mal varlığım var. Ve ben bu mal varlığıyla her istediğimi yapabilirim. Dünyaya hakim güç olabilirim bu mal varlığıyla. Benim hakim güç olmamı istemiyorsanız ne yapacaksınız? Mal varlığımla aramdaki ilişkiyi keseceksiniz. Başka çareniz yok. İşte sünnet inkarcılığı, geleneksel İslam inkarcılığı, yenilikçi Kur'an İslamı Kur'an Müslümanlığı düşüncesinin temelinde bu var. Ve ben bunun böyle masum birisi düşünürken a böyle Kur'an İslamı varmış, doğru buymuş dediğine de inanmıyorum. Buna çok büyük yatırımların yapıldığını Ben olsam yapardım. Ben bir müstreşik olsam, İslam düşmanı olsam, savaş, kılıç, kalem, top, tüfek hiç gerek yok. Müslümanlarla kültürlerin arasını kes. O büyük hazineyle Müslümanların arasını kes. Bütün mesele biter. Müthiş bir hazine var arkadaşlar. Neler neler incelemişler ya. Benim evimde duruyor da aylardır, yıllardır. Hayır ne? 2006'dan beri duruyor. İsa el İsabe, İbn Hacer değil mi? İçine baktım çok geçirdim. Yani zaman zaman bakıyorum da, durar ul kâmine Yani bunlara baktığınız zaman neler neler yapmışlar. 400 cilt kitap yazılır mı ya? 400 cilt. Böyle bir kitap olur mu? Sen ne yazdın kardeşim 400? Bak size bir şey söyleyeyim. Şuradaki hepimiz aklımıza gelen her şey yazsak yine 400 cilt olmaz. Sen ne biliyorsun mesela? Bildiğin bütün isimleri, şehirleri, kitapları, coğrafya, İngilizce, matematik ne biliyorsun? Hepsini söyle, yazalım. Sonra seninkini yazan 400 cilt yapmaz. Ya bizim böyle bir kültürümüz var. Bunların hepsi başından sonuna yanlış da olsa öyle bir bilgi var. var. O bilgi yanlış bilgi elde etmişler o kadar yanlış elde etmişler yani o kadar yanlış elde edebilmek de çok büyük bir maharet öyle değil mi? Evet. Neyse Allah ﷻ onların razı olsun. Biz dedik ki dört tane madde ana başlık A, B, C, D ya da bir, iki, üç, dört olması lazım. Bunlar bir yaratılış güzelliği, ahlak güzelliği, söz güzelliği, davranış güzelliği. Birinciyi işledik yaratılış güzelliği. İkinciyi işleyelim ahlak güzelliği. Bu da altı haslet olması lazım. Ahlak güzelliği ile kastedilen nedir? Altı haslet. Ahlakı biraz önce tarif ettim. Huy ve davranış. Bir, zeki olmalı. İki, zorluklara katlanan olmalı. Üç, dünyaya rağbet etmeyen olmalı. Dört, tevazu ehli olmalı. Beş, sakin ve vakarlı olmalı cahiller karşısında. Altı, söz ehli olmalı. Bunların tamamı bir pekamberde olmalı. Madem bunların tamamı bir peygamberde olmalı, benim bir peygambere itaat edebilmem için, benim bir peygamberden bilgi alabilmem için, benim bir peygamberin peşinden gidebilmem için böyle hasıl kelam benim bir peygamberi sevebilmem için, madem bu altı vasf olmalı, bu altı vasfın tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de vardı. Bir, bu altı vasfın tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de mükemmel derecede vardı. ki, oldu mu? Bu ikisini hiç kaçırmayacaksınız. Hem bu vasıflar onda var, hem de bu vasıflar onda kamil manada var. Kamil mana demek tamamlanmış bitmiş, bir tık üstü yok demektir. Mükemmel ne demek Arapçada? Mesela ben de bazen Türkçe'de bu kelimeyi kullanıyorum. Türkçe'de kullanabiliriz, arkadaşlardan bazı uyardı. Mesela dedik ki, mükemmel bir kitap dedim, bir arkadaş uyardı. Mükemmel bir kitap ne demek biliyor musunuz? Bir üstü olmayan kitap demektir Arapçada. Kamil, mükemmel. Dedi hocam bu ifadeyi kullanmanız doğru mu? Yani Arapça olsan doğru değil de. Belki Araplar da kullanıyorlardır bilmiyorum yani bu kadar detay. Ama bizim şer'i ıslah da kamil, mükemmel dediğimiz zaman bir üstü yok demektir. Mükemmel, tamamlanmış yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde de bunlar tamam, tamamlanmıştı. Onlar ne yapmıştı? Tamamlanmıştı. Zekasının yüksekliği, zihindeki düşünceleri ve Zihnindeki düşüncelerin ve değerlendirmelerin isabetli oluşu ve ileriye dönüp tahminlerin doğruluğu Resulullah'ın en belirgin vasıflarından bir tanesiydi. Cümleyi tekrar ediyoruz. Zekasının yüksek oluşu, zihnindeki düşünceler ve değerlendirmelerin isabetli oluşu, isabetli oluşu, ileriye dönüp tahminlerinin isabetli oluşu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en belirgin özelliğiydi. Bir şey anlatıyorsun, anlatıyorsun. Adam bir türlü anlamıyor. Böyle adamdan rasul olmaz ki. Bir derdin var, anlatıyorsun. Adam bakıyor yüzüne boş boş. Böyle bir rasul olmaz ki. Bir mevzu var. Mevzu oldukça basit. Onun çözümü oldukça basit. Adam öyle bir şey söylüyor ki kardeşim işi iyice birbirine katıyor. Böyle bir adamdan rasul olmaz ki. Bir değerlendirmede bulunuyor. Olayla değerlendirmenin hiç alakası yok. Böyle bir adamdan rasul olmaz. Ki. Eğer Rasul olacaksa zeki olmalı. Eğer Rasul olacaksa değerlendirmeleri güçlü olmalı. Eğer Rasul olacaksa izanı derin olmalı. Eğer Rasul olacaksa fikirleri güçlü ve kavi olmalı. Yarına baktığı zaman yarını görebilmeli. Bu kaybı bilmek değil, bu ferasettir. İşte bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve yer etmişti. Mesela kendisine tuzak kurulduğu zaman hiç kafir kafir kalmazdı. Kendisine tuzak kurulduğu zaman anında hissederdi düşmanlarının entikalarını anında görürdü. Müthiş bir zeka vardı. Ahzab harbi esnasında dedi ki onlar bundan sonra bir daha buraya saldıramayacak. Bunu gördü mesela. Saldırabildiler mi? Saldıramadılar. Halbuki geriye çekilip, tekrar toplanıp, tekrar bir daha saldırsalar belki bir yere gelebilecekler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahzab harbinde dedi ki onlar bir daha bizi saldıramayacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haç için Mekke'ye çıkışı. Müthiş bir şeydir. O kitabı okuyun. Ben şimdi cumartesi Pazar bir kez daha okuyacağım. Hangi kitap? İlkbahar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin stratejik hamlelerinden bahsediyor. Müthiş bir şey. Yolcular çıkarken nasıl çıkıyor? Savaş aletleri almıyor. Savaş aletleri almadığı için kimse saldıramıyor da. Mekke'nin kapısına dayanıyor. Oldukça güçlü bir durumda dayanmış. Şimdi Mekkeliler bıraksa uzun süre aramızda savaş var onlarla Mekkelilerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında uzun süre bir savaş var bırakıp da Kabe'ye girseler diyecekler ki ya düşmanın geldi senin şehrine girdi Kabe'yi tavaf etti gitti bırakmasalar diyecekler ki Allah'ın evine ziyaretlenme ne diyor arada kalıyorlar Mekkeli müşrikler anlaşmaya zorlanıyorlar Mekkeli müşrikler de bunu şey zannediyor bak durumu kurtardık ne yaptık anlaştık yani ona da izin vermedik. O da olmadı, o da olmadı. Anlaşma yaptık. Ve öyle güçlü anlaşma yapıyorlar ki kendilerince. Ama o anlaşma Mekke'nin fethine sebep oluyor. O anlaşma neye sebep oluyor? Mekke'nin fethine. Her tarafta bu böyle. Her tarafta bu böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela zeki rasul. Heh. Böyle bir kitap yapabiliriz. Zeki rasul. Bizim rasulımız çok zekiydi. Bir bakın yani. Daha böyle çok müthiş şeyler var. Yani okuduğumuz zaman aslında siyeri bir de bu gözle okuduğumuz zaman bu çıkabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bu vardı. Birinci madde. Kaç madde sayacağız burada? Altı. Evet. İki, zorluklar karşısında sabreden bir Resuldü. Bu vasıf hayatının tamamında mükemmel ve zirvede vardı. Hayatının tamamında mükemmel bir şekilde ve zirvede vardı. Yani mesela kavga edeceğiz. Kaç giden bir Resul düşünsene. Bütün Risalet çöker. Ben bir Resul'e iman etsem, yolda giderken birileri bize çatsa, örnek veriyorum çok basit örnek. Adam kaçıp gitse benim bütün imanım boşa gider yani artık imanı. Güvenmem ki ona. İman dediği şey güvendir. Her alanda güvenmem lazım ben ona. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değildi. En önden gidiyordu örnek. En can alıncı örnek. Bu neyin gününde? Hazreti Ömer buraya kadarmış deyip geri dönenler arasında bak. Hazreti Ömer gibi cesaret timsali. Hazreti Ömer gibi yani Hazreti Ömer diyorlar ki artık buraya kadar zannediyorlar. Uhud'da da olabilir bu rivayet. yanlış çatırıyor olabilir. Fark etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin atını zapt edemiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin atını zapt edemiyorlar veya devesini. Düşmana tek başına atlıyor. Zaten böyle çok rivayet var. En kahramanını soydu falan diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zorluklara hep sabretmiştir. Mesela ben basit örnekler vereceğim arkadaşlar iyi anlayın diye. Uzun bir yolculuk gidiyoruz. Devamlı yorulan bir Rasul. Yoruluyor. İkide bir yoruluyor. Yani bir Onu bekliyoruz. O bir dinleniyor. Veya bir yolculuğa gidiyoruz. İkide bir acıkıyor. Yani hiç sabrı olmayan. Zorluklar karşısında sabır Risalet vasıflarından biridir. Zorluklar karşısında sabreden birisi olmak zorundadır Rasul. Zorluklara karşı sabredemiyorsa o Rasule güven sarsılır. O Rasule birliktelik yani birlikte yol gidilmez. Mesela bana diyorlar ki hocam niye tek başına yolculukta gidiyorsun? Çünkü ben buradan çıktım mı gittiğim yere kadar durma. Yok dur yok bilmem ne ikide bir acıkan ikide bir hastalanan ben yapamam bunu diyor. E, Resul dediğin zorluklara sabretmeli. Her türlü zorla gece karanlığından korkmamalı mesela. Gece karanlığından korkmamalı. Endişeye düştüğümüz zaman o içimizdeki en dirençli olmalı. Açılık gününde bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Mağaradayken bakın. La tahsen innallah ma'ana diyor. Mağaradaki o haline bir bakın. Süraka onu yakalamaya gelerken bakın. ahsap günündeki duruma bakın. ahsap gününde etrafı sarılmış. Yiyecek ekmekler yok. Rum'un hazinelerini vaat ediyorum. İran'ın hazinelerini vaat ediyorum diyor. Hiçbir tedirginlik yok. Yani bu hadise bir taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ileri görüşlülüğünü ve büyük hedefliliğini gösterirken diğer taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sekinetini gösteriyor. Ne yapacağız? Etrafımız sarıldı. Ee, ne olacak? Kadınlar orada. Arkamızı Yahudilere dayadık ama onlara da pek güvenilmez diye bir endişeli, bir tedirgin hali yok. Vuruyor, taşa kırıyor. Size diyor İran'ın hazinelerini vaat ediyorum. Rum'un, Bizans'ın hazinelerini vaat ediyorum diyor. Ne kadar sekinet görüyor musunuz? Her yerde bu böyle. Her yerde bu böyle. Uhud'da da böyle. Uhud'da da böyle. Uhud'a bakın. Uhud Harbi'nde de öyle vakarlı, öyle sekinetli, sakin, öyle sükun hali var ki. Subhanallah. İşte bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için en güzel örnek. Tüm bu hallerde mükemmelle ulaştığı için o bizim için en güzel örnek. Gelen sıkıntı büyük de olsa asla boyun eğmezdi. Zorluk anlarında hiçbir zaman zayıflık göstermezdi. Kureyşlilerden saçları ağırtacak, kale burçlarını sarsacak kadar ağır meşakkatlerle karşılaştı. Mekke'de Kureyşlilerden saçları ağırtacak, kale burçlarını sarsacak kadar ağır meşakkatlerle karşılaştı. Zayıf olmasına rağmen vakarla bunlara sabretti. Mesele onun kontrolündeymiş gibi sebat gösterdi. Bak cümle önemli. Mesele sanki onun kontrolündeymiş gibi sebat gösteriyoruz. Bu da ikinci madde. Üçüncü madde dünyaya çokça rağbet eden değildi. Yine bastı örnekler veriyoruz. Bir yere gittik oturacağız. En güzel yere korulan bir adama baktığınız zaman yani biraz şaşırırsınız. Bir yerde yatacağız. En güzel yatağı kapan. Dünyevi bir şeyde hep öne çıkan. Hep o dünyaya bir an önce kavuşmak isteyen. O dünyayı almak isteyen. Bu insanı ne kadar iman edeceksiniz ki kendisi bir şey paylaşmıyor. Kendisi bir şey vermiyor. Kendisine bakın Resul'de bu böyledir. Sizlere söylüyorum hepinize ticaretle uğraşan için de aynıdır. Mesela sen ticaretle uğraşıyorsun harf. Aynı zamanda yanında oğlun da var. Sen ondan daha çok çaba sarf etmezsen o çaba sarf etmez. Hoca talebeden daha çok sarf et, çaba sarf etmezse talebe çaba sarf etmez. Alim peşinden gelenlerden daha çok çaba sarf etmezse Peşinden gelen o kadar çaba sarf etmez. Önder her zaman en çok koşan olmalı. En önder her konuda en çok koşan olmalıdır. Bu ticarette de böyledir. ilimde de böyledir. Birlikteliklerde de her türlü birlikteliklerde bu böyledir arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde bu en zirvede vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde ne altın ne gümüş ne de alacak bıraktı. Vefat ettiğinde bir Yahudiden erzak satın alıyor, parası olmadığı için rehin olarak zırh veriyor. Vefat ettiğinde durum böyleydi. Dünyada rahat edeyim diye hiç çırpanmadı. Bir saray dikmedi. Kendisinin dünyadan çektiği gibi çocuklarının da dünyaya meyletmemesi ve ona rağbet etmemesi kendisi gibi olmalar için evladına ve ailesine mülk bırakmadı. Resuller miras bırakmaz değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miras bırakmadı. Dünyaya rağbet etmemiş bir insana, Gerçekten de bu yakışırdı. Dünya isteyen biri diye suçlanmamak ve dünya yerine ahiret istediği iddiasında Allah adına yalan söylemiş olmamak için ashabını dair dünyaya rabetten çekmişti. Bakın burası önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şayet Allah'ın Resulü değil de dünya için bir şeyler hedefleyen bir kimse olsaydı şöyle bir hadis söylemezdi. Biz rasuller miras bırakmayız. Beytül Mahal'den almıyor kendisi için malden almıyor. Kendisi miras bırakmıyor. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bakın size bir şey söyleyeyim. Diyelim ki bu kafir zındık mülketlerin iddiası doğru. Diyelim ki. Doğru değil. Hiçbir zaman doğru olmayacak. Allah onların boynunu kırsın. Hiçbir zaman doğru olmayacak onların iddiası da diyelim ki doğru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o makamdan çek. Dünyadaki kimi getirirsen getir o makamdan öyle çok şeyler elde eder ki. Ya senin için ölecek binlerce adam var. Öl dediğin için ölecek. Adam diyor ki sen atını denize sür biz de denize gideriz. Hiç sormayız, sıraya etmeyiz diyor. Böyle bir topluluk var. Malınızı getirin desen hepsini getirecekler. Kadınlarınızı getirin desen hepsini getirecekler. Dünyayı bana getirin desen hepsini getirecekler. Böyle bir topluluk var. Şu dünya liderlerinin yaptıklarına baksana. Kendilerini seven kimseleri yok. Kendilerini seven bir toplulukları yok. Kendileri için ölecek kimseleri yok. Ona rağmen şu dünya liderlerin ellerindeki şatafata bakın. Öyle değil mi? Korumalarına bakın. Adamın zırhlı korumaları geçiyor da geçiyor bitmiyor ya. 20 dakika sürüyor. 20 dakika sürüyor ya. Konvoy var ya. Koruma konvoyu 20 dakika sürüyor. Yazın internete dünyanın en korunaklı liderleri diye. Geçen derste de anlattım. Ben izledim. Yeni izledim. Havada bir uçağı beş uçak koruyor. Peki o lider için canını verecek kaç kişi vardır? Malını verecek kaç kişi vardır? Öldükten sonra unutulup gidecek. 50 yıl sonra akla bile gelmeyecek. Kimse onu anmayacak bile. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakın. Elindeki imkanlara. Tekrar ediyorum cümleyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Resul değil diyelim. Aldık. Onun imkanlarını dünyanın en mükemmel adamına verdik. O adam var ya, o imkanlarla neler yapar neler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde borcu varmış. Borcu yani. E, borç demeyelim de rehin vermiş zırhını. Ailesine erzak almış. E Ayşe diyor yiyecek bir şey var mı diyor. Yok diyor o zaman oruç tutalım diyor. Şöyle biliyor musunuz? Bu da üçüncü maddeydi. Kendisine tabi olan insanlara tevazu göstermesi. itaat edenlere şefkat etmesi. Tevazu sahibi bir rasuldür. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki özelliklerindendir. Kibirli olmaz mesela. Bir Resul kibirli olamaz. İnsanları küçük gören, insanları aşağılayan, insanları hakir gören bir kişiden Resul olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevazu sahibiydi. Oturduğu kimselerle şakalaşırdı. E şimdi dünya liderlerinin şakalaştığını görür müsünüz arkadaşlarlar? Yok bazen ara sıra basketbol oynadığı falan çıkıyor herkes alkışlıyor falan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahın akşama kadar arkadaşlarıyla beraber arkadaşlarıyla beraber bakın arkadaşlar bundan sonraki siyer okumalarınızda bu söylediğim esaslar bir yol haritası olsun mesela şimdi yeni bir siyer kitabı alın daha önce okuduğunuz siyer kitabı olabilir şu yol haritası ile bir okuyun bu vasıfların tamamı Resul'de olması gerekir şimdi bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük zaferinin, Tebük gazvesinde üç kişi bir bineye biniyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyleydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ile bir sahabede olacak Ensardan. Üç kişi beraber bineye biniyorlardı. Sırası gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biniyor. Sırası gelince iniyor, diğeri biniyordu. Biz bunu biliyoruz değil mi? Bildiğimiz bir rivayet. Ve biz bu rivayeti okurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işte Ashabıyla beraber ilişkisi. Şimdi bu rivayete bir de tersten bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bu veya buna benzer vasıflar mükemmel bir şekilde vardı. Zaten bir resulde olması gereken buydu. Resulden başka hiç kimsede bu vasıf mükemmel bir derecede yok. Bende var. Mesela ben de böyle tek başıma şey yapmam. Ama ne zaman? Her zaman mı? Mükemmel mi? Değil. Daha zorluk olsa acaba mesela Yolculukta gidiyoruz, biraz ben uyuyorum, biraz sen. Senin de uyumana izin veriyorum, ben yolculuğu devam ettiriyorum. Tamam, burada ben böyleyim. Ama her zaman böyle miyim değilim. Ve bu vasıf bende mükemmel mi değil? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okurken bir rasulde olması gereken özellik budur işte. Ve bu özellik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde zirve derecesinde vardı şeklinde okum. Bütün Siyer'i bu şekilde bir kere daha okumanızı size tavsiye ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ve beraber oturduğu kimselerle şakalaşır. Onların içinden sadece sükutu ve hayasıyla ayırt edilebilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiğin zaman insani vasıflarıyla onu ayırt edebilirsin. Yoksa dış görünüş itibariyle onu ondan ayırt edemezsin. Bedemilerin bir Arap pozuna girmişi de heybetinden titremişti. Sakin ol. Ben Mekke'de güneşte kurtulmuş et yiyen bir kadının oğluyum demişti. Yani kurtulmuş et yiyen bir kadın. Yani ben normal bir vatandaş. Sen neysen ben de oyum. Ne kadar güzel bir cevap veriyor değil mi? Subhanallah. Devam ediyoruz. İşte bu söz onun ahlakının şerefinden, yüksek karakterindendir diyor. Bu da dörtlü. Beş, İnsanı sarsan, sersemce tavırları olmayan, cahiline, cahilane sataşmaları olmayan, Bunlara karşı vakarla duran bir rasul. Şurada oturuyoruz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve de var. Birisi çıktı geldi. Ey Muhammed dedi sen ne yapıyorsun dedi. O da çık git başımdan dedi. Böyle bir rasul olur mu? Anında rasulü olan güven sarsılır değil mi? Birisi elini kaldırırken tuttu bir tane vurdu mesela adama. Anında rasulü olan güven yani iman sarsılır. Rasullerde bu vasfı olmaz. Rasullerde bu vasfı olmaz. Bu vasf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de vardı. Hem de en mükemmel haliyle vardı. Savaş anında en rahat insandan daha fazla rahattı. Savaş anında en rahat insandan daha rahattı. Bedevilerin kaba davranışları karşısında ağzından uygunsuz bir sözün çıktığı hiç görülmedi. Bedevilerin sataşmaları karşısında ağzından uygunsuz bir sözün çıktığı hiç olmadı. Aniden parlayarak kızdığına hiç kimse şahit olmadı. Aniden parlayarak kızdığına hiç kimse şahit olmadı. Kureyş onu her türlü kötülük ve sıkıntılara maruz bıraktı. O ise bütün bunlara karşı sabretti. Karşılık bile vermedi. Mekke'nin fethiyle galip geldiğinde Mekkelileri önünde topladı. Benim için ne tahminde bulunursunuz? Ne yaparsınız? Dediler ki sen en iyi babanın en iyi oğlusun. O da ne dedi? Bugün sizi hiç kınamayacağım dedi. Size Yusuf'un kardeşlerinin dediğini söylüyorum dedi. Amcası Hamza'nın karnını yarıp ciğerini çıkartan ve bunu ağzına çiğneyen Hint bin Utbe'de yanına getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bile bağışladı. Var mı onu yapabilecek? Şimdi ben Müslümanlardan duyuyorum. Her zaman hep böyle sevmediğimiz insanı ömür boyu sevmiyoruz biz. Bize bir kötülük yapan insanı kıyamet gününe kadar sevmiyoruz. Böyle olmaz ki. Adam yaptı kötülük, bitti, geçti gitti, tövbe ettiyse... Tamam hiçbir şey yok. Unutacaksın. Unutmak zorundasın. Nebeve ahlak budur. Nebeve haslet budur. Geçmişte bir yanlış yapmıştır, iki yanlış yapmıştır olabilir. Ha tedbirini alırsın. Aynı yanlışla düşünmemek için o kadar yakın olmayabilirsin. Ama adam on yıl hala aynı kin, aynı öfkeyi taşıyor. Kendine yazık be Müslüman ya. Yazık günah yani... Karşına kötü bir insan olsa bile ona böyle kin, öfke duyacak kadar kendine yazık etme. Seni yaşlandırır, seni bitirir bu kin, öfke. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasını öldürüyorlar. Ciğerlerini çıkartıyorlar. işkence yapıyorlar. Ki bu Araplarda görülen de bir adet değil. Ama buna rağmen onları affediyor. Bunu yapanları affediyor. Bu da beşincisi, altıncısı. Sözünü tutan, vaadini yerine getiren Ağzından ne çıktıysa kendisine güvenilen bir rasuldü. O böyle olmasa bu vasıfların verdiği sözden dönmeyi büyük günah saymış. vaadin yerine getirmemeyi kötü halak olarak kabul etmiştir. Ahdi hiçbir zaman bozmamıştır ve ila ahir. 6 madde saydık. Dersi kayıttan dinleyen arkadaşlar hemen arkasından devam edin. Bu altı maddeyi özetleyeceğim ve bu altı maddeden birkaç sonuç çıkartacağım. Bu derslere ben biliyorum birçok kardeş evde oturup çalışacaklar. Dersi burada bırakmayın. Bunun hemen devamını dinleyin. En azından 10-15 dakika. Önümüzdeki ders vaktimiz yetişmedi. Önümüzdeki ders bu 6 maddeyi şöyle kısaca özetleyeceğim. Daha sonra 2 tane 8 madde daha işleyeceğiz. 4 ana başlığımız var değil mi? Biri bitirdik 4 taneydi. İkinciyi bitirdik 6 taneydi toplam 10 oldu. 3 ve 4. maddede 8 ve 8 16 madde daha işleyeceğiz. Nedir bu maddeler? Bir Rasul'de olması gereken vasıflar nelerdir? 16 vasıf sayacağız. Bu vasıfların tamamı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemde en mükemmel şekilde vardı diyeceğiz. Ve ondan sonra ikinci bölüme geçireceğiz. Ticaret ehli. Cuma günleri bari ticarete biraz ara verin. Biz burada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi zikrediyoruz. Katılın. Aynı zamanda salı de bu derslere devam ediyoruz. 20-30'da ona da katılın. O gün o derste şöyle bir şey söyledik. Bu derslere katılmak bir ibadettir. Allah yolunda cihattır. Cuma günü yapabileceğiniz en faziletli amellerden bir tanesidir. Belki sadece bu ameliniz vesilesiyle Allah subhanahu wa ta'ala sizi cennetine alacak bilemiyorsunuz. Öyle değil mi? Sadece bundan dolayı cennete girebilirsiniz. Bundan dolayı bu derslere mutlaka katılın. Aynı zamanda bu dersler kalbimizi de Yumuşak kılan derslerdendir. Allah subhanehu teala sizleri ve bizleri bu derslerden faydalanmayı sizlere ve bizlere nasip etsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.